Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazın canı ve bedeni. Namazın da canı da var, bedeni de var. Önce inşallah namazın canına bakalım. Çünkü cansız beden pek bir şeye yaramıyor. Hatta insan zaman gelir canı kurtarmak için insan bedeninden de fada yine feda eder bedeninden. Bir dinin canı. Ve bize buyuruyor Mümin Suresi'nin ilk ayetlerinde İsmi -er Rahim. Kadir -e Mümin'in Kadir -e Mümin'in Müminler Felah kavşığında buyuruyor. Kadir -e fela. Falah dahil oldu. Fela kurtuluş Anlamı geliyor tek kelime olarak. Fakat, şöyle oluyor bu kurtuluşta... ...bir insan önce korktuğundan kurtulacak... ...ondan sonra da ümbidine kavuşursa... ...nafra deniyor. Bizim elabiri bir de ...kad eflaha... kat kelimesi fiili maziye gelince... kesir anlamına geliyor. Efra'nın da buradaki de hemzesi duğul için. Yani felaha dahil oldu, felaha kavuştu. Hangi felaha tabi? İnsanın son nedir kurtuluşu? Cennenden kurtulup cennete, cemalullah'a kavuşmak. Yine yani hayat geçici. Engembülü koşuya benzer hayat. İnsan bazen sıkılır, daralır, bunalır, ağlar, güler. İnsan varlı yaşar, yoklu yaşar. Sağlık gelir gider. Yani dünya hayatı geçicidir böyle. Her insan, bakım ne olursa olsun her insan zaman geliri ağlar, zaman geliri güler muhteremler. Bir telefon acı acı çalar, alo falan kişi kazafeti öldürmesi yakını Hayat böyle bir hayat. Verir. Neye gelip bu dünyaya? İmtihane gelip işte. Dünya imtihan alanı. Yani bu imtihan alanı da aslında rahat arama gerekiyor burada. Burası çalışma yeri, çabalma yeri burası. Burası öbür alemin tarlası, ekip ekme yeri, pişme yeri değil ama. İşte böyle yürüyor. Kad efla, felaha dahil oldu. Yani yani Cehennemden kurtuldu, saati geçti, cehennete girdi. Kimler el müminün müminler? Hangi müminler? Bu dehlaman tarif var. Her mümin değil. Gerçi her mümin olacak ama bir zamana meselesi var. El müminün buradaki lam ahdişin, yani ileride vası gelecek olan şu müminler, bunlar falan kavuşmuşlar. Kimler bunlar? Ellezinehum. Onlar ölümünler ki Fî salatihim namazlarında Fî zarf için, Namaz içerisinde yani namazlarında Hâşi'ûn Huşu edicilerdir. Yalnız namaz kılar buraya gelmiyor da bakınız. İşte, Yusallûn değil de burada. Hâşi'ûn diyor namazda. Namazlarını huşu ile kılanlar Bunlara felaha kavuştu. Peki bir kimsen namaz hücre kılmıyorsa bu mu kurtuluş? Var ama iki türlü kurtuluşlar bu otelinde. İki türlü var bir kurtuluş. Biri Duhul-i Evvelin deniyor. Duhul-i Evvelin. Ölürken güzel ölmek. Korkmadan fazla. Az azı çekmeden. Cihannetteki makamını göre göre Malevi halde yaşaya yaşaya iman kamili ölmek, dünyadan geçmek böyle. Yani son imtihan ölüm anında oluyor. Son imtihan ölüm anında oluyor. Kişinin e, salahı, iyilikleri üstün gelirse o anda, üstün sağlarsa ruh o anda tam olgunluğu kazanırsa, kişi son imtihan kazanır. Elhamdülillah iyi bir halde ölür. Tabii kimsenin böylece kesin değil. Yani tek peygamberler masumdur. Onlar korunmuştur. Onların makamı kesinlikle garantidir. Onların dışında bir kimse evliya bile olsa yine solu kesin değil. Sonu kesin değildir. Bunun için ne gerek İslam dilinde? Ehl-i Senat'te bilhassa daha... <gülüyor> havf, rica. gerekiyor böyle. Hem korkmak gerekiyor hem de ümit de gerekiyor. Demek ki bir kimse namazını huşu ile kılabiliyorsa, tabi nasıl hocay olacak, onu açırız inşallah. Bu kimse ne olacak? Bu kimse ölürken acı çekmeden fazla, korkmadan daha doğrusu, korkmadan makamını göre göre, öyle özene özene, Hatta ya Rabbi emidni diye Allah'ım al beni diye böyle o aşka gelerek ruhu böyle kavuşmak. Yani öyle kişi olacak ki ölüm anında muhteremler yalvaracak. Rabbi emidni Rabbi emidni al çabuk beni, al. böyle al. Dayanamayacak, aşka dayanamayacak böyle. böyle. Sonra tabi böyle bir ölümden sonrası ne oluyor? Kolayleşiyor tabi. Kabir onun için korkuyor 10 milyon kabir. Cehennetlerin bir bahçe olacak. Melekler gerçeği soru soracaklar ama... ...onun imanı öyle bir ziyaret olacak ki onlara... ...melekler burada şaşacak melekler. Vardır. Mahşe hesabı kol olacak. Ve bir sırat köprüde kalıyor. O da geçildi mi inşallah? giriliyor. geriliyor. İkincisi... ...Allah korusun dünyada günahları da vardır... ...fıskı fücür vardır... ...e namaza kılmışsa bile... eksi hatası fazladır... ...yani bunun da... ...fıskı fücuru... ...yani kötü tarafı... ...bir üstünlük sağlarsa buna... ...son anında... ...o yürü sağlar... Allah korusun... ...ölümü zor mu böyle... ...az görmesi zor... ...can vermesi zor... E, Tabi yerini görüyor orada, Allah korusun. cehennemi görülmesi zor orada. Kabir zaten daha zor olacak. Hep zorluyor, zorlaşıyor. Ve Allah korusun bir af filayı oramazsa, şefaatta da oramazsa, günahını kurtulması işi ne kalıyor? Cehennemde yanması gerekiyor muhtemelenler. Gelmesi gerekiyor. Şimdi burada bizlere bu tabi biraz tuhaf görü yani böyle yani cehennemde yanma günah diye. ama orada insan bunu anlayacak. Yani cehenneme gelen bir kimse orada yanmasının gerek olduğunu anlayacak orada. Yani böyle şey. Çünkü insan da günahla cehenneme girenmez. Girse de mutlu olmaz orada. Birahla rahat edeceğiz. sıkar, daraltır, bunaltır. Böyle. Bunaltır. O nerededir? Gıhata'nın arandırma yeri ateş. Mesela bir kimsenin dişi ağrıyor. Dişi ağrıyor. Gece uyuyamadı. Kaoft. bakıyor, sabah olmuyor. haydi geçmiyor. E, i̇mkanı gitmesine de ona dişiye. Artık kronik işte sağa, sağa, sağa sola sağa sola sabı sabah olur, dişiye gider. Dişini çektirdi mi bir oh yapar. Halbuki bir organa gitti, dişi ağzından... Yani eksilli ağzına bir, bir şey eksildi. Ama oh diye neyi seviniyor? o ızraptan kurtulduğu için muhtemelen. Böyle. Yani cehennem de buna benzeyecek. Orada yanan kişi ne yapacak orada? Oh diye sonunda oh sonunda ama. Oh diyecek böyle günahtan kurtulduğu için. Nedir huşu muhtemelen? Huşu aslında haşiyetten gelir. Korku. Korku. İki türlü korku vardır. Bir ki havfi azamet denir buna. Azamet ilerden korkmak böylece. melamı azametinden korkmak, Mevlamızdan. namaz iken, huzur olduğunu farklar, onun bilinci olup da Allah'tan korkmak namazlar böyle. Yani kubb-i meleki bilsek ki, o anda biz Allah'ın inceleniş huzurundayız. melam huzurundayız. Mevla bizi görüyor, biliyor, işitiyor... ...içimiz dışımızı göremeden Mevla biliyor. Bir yere gittiğimiz zaman... ...şöyle diyelim ki mesela... ...bir yere misafire gittik. Fakat biliyoruz ki... ...orada gizli bir kamera var ama biliyoruz bundan ama... ...bunu kullandığımızda ilişti... ...bir hatta kuşkudayız... ...bir yere misafire gittik oraya... Ev sahibi yanımıza değil ama biliyoruz ki orada gizli kamera var. Hem görüntü alıyor hem ses alıyor. O da ne yaparız? Hadi kalır o İşte gerçekten Mevlan bizi görüyor bu taraflardan. Görüyor, işitiyor. Hatta her zaman her yerde. Yani bunu yaşlayı her zaman her yerde şey yaşayacak şey bunlara Sonra huzur deniyor onu. Huşu, huzur huzur böyle. Yani namazayken bilinçli olarak ki Mevlam huzurundayız bu bilinçte namazı kılmak. Yani yalnız beden değil de gönlümüzün de kalbimiz, ruhumuzun da namazda olması. Allah-u Mevlamıza bir külliye denir. Bir külliye. Yani tamamımızda Allah kulluk etme her şeyimizde. Ruhumuzda ...gönlümüzle, aşkımızla, bedenle... ...Evla'ya tam teslim et... ...tam kulluk yapabilmek Mevlamıza böyle. Bu için işte namaz edir, i̇mad din. Namaz dinin direği moda. Din dinin özü... ...namaz oluyor. Namaz imanla bir gösteri geçidir Namaz. Peki kolay mı acaba insan... ...namazı böyle, böyle kurulması... ...bu şirkum kolay mı acaba değil muhtezaiblan böyle kadir. Yine biz evla bu ayet Bakara 45'te. Es-selamü aleyküm ve rahime. bi's-sabri ve's-salah. Allah Teala bize buyuruyor. Mu? Allah buyuruyor. Ves'a'inu istiane eder. İstiane yardım isteyiniz, yalvarınız. Biz sabr ve salaha hem sabetmek hem güna namaz kılmak için bak, yardım isteyin böyle ve inna o buradaki zamir hem sabre gider namaza zamirdik işte gider böyle sabır ve namaz nedir le çok büyük ağdır güçtür bak yani sabırda da zordur namazı güzel kılmak da zordur mevla bilir Allah mevla bilir ve inna bir de innenin nam geldi mi? bu tek anlamla geliyor var. Ve inneha le o çok büyük bir güçtür. Öyle insan var yani koşmaya razı, çalışmaya razı, taş kırmaya taş taşımaya razı ama namaza gelince o kadar zor, o kadar güç gelir öyle insan var. Orada. Yani bir dünya işi kendisine buyurursa ki onda bir yararı bile olmasa bile o dünya işini yapar. Onda pek zorlanmaz. Ona güç gelmez. Fakat namaza gel. Hadi camiye gidelim. Namaz kalın deyince erilme, gerilme, artık o kadar bizkinleşme ona zor gelir. İlla alel hasi'in ancak huşur sayıterle Namaz çok kolay, çok hafif gelir, az bile gelir. Demek ki kim namaz kılmaya üşeniyorsa, tembellik yapıyorsa, miskinleşiyorsa, ağırlık basıyorkenisi namazında huşi yoktur muhtemelen, yoktur bence. Yani beş vakitini namaz kılan kimseler içerisinde bile bu çok vardır, hep vardır böyle. Vardır. Yani bir namaz. Hele bir evin mesela yorgun geldiği evimize şub oldu, bir uyuşluluk şöyle bir yemek falan yeriz, bir uyku basar bizi, e, haber dinlerken daha uykuya dalarız filan. Orada namazı kımata gerekiyor ama ay bir zorlaşıyor insan, zahmet şeker burada. Neden namazımızda huşu olmadığı için namaz leke bir giriyor, namaz güçleşiyor, al zorlaşıyor. Kuşu nedir? Yani namazın tadı yok. Tatsız oluyor. Tatsız. Tatsız. Eğer bir kimse yediği yemeğin içtiği suyun, meşrubatın tadını alamasa ne olur? Ona zor ya. Öyle hasta vardır ki ağzının damak tadı gider. hastalığı sebebiyle. İçtah tabi gider. Ne, istiyoruz? ne istiyor, ne canı istiyor, ne canı istiyor? Tabii eski sevgilerin altına gelir. Şunu içiyorum der böyle. Getirirler, ağzına götürür. Yok, o tat yok ama başlarında. Taslı tutsuz. E, ağzına bir lokma yutamaz onu yıtsayabilen, mide bunu sindiremez. İsteksiz olduğu için muhtemelen. Tat adım tat. Tat böyle. Demek ki bir kimse namazın tadını alamayınca namazda oluyor. Zorlaşıyor böyle. Namaz zorlaşıyor. Böyle. Güçleşiyor. Ağırlaşıyor namaz. Namaz sonra büyük geliyor. Korku geliyor namaz kendisine. Ne diyor hatta? Bu namaz biter mi diye böyle. Kıl biter mi bu namaz diye böyle. Aynı şeye bana bir bir Ermenek profesörü söylemişti. profesörü. Halep adı arasında beraber yolcu yaptık trende kendisiyle. Halep'te adam arasında yolcu yaptık. Kendine Fransa oturuyormuş. Annesi Türkiye'de gitmiş, eğlenmiş o arada. Türkçe'yi biliyor profesyonel kendisi. Yani çok konular konuştuk. Sonra sıra namaza geldi. E bu namazı da biter mi dedi böyle. Yani kıl kıl biter mi bu namazı dedi böyle. Yani insanı usanç vermiyor bu namaz. Namaz biter mi bu namazı dedi. Konuştuğumuz zaman da kuşu vakti. Saat sekiz on arası vardı böyle. Ben kendisine... Ben de namazını bitirdim ben namazını. Ben aldım bitirdim namazını ben dedim böyle. Yani şu an bana namazı hiçbir namaz fazla dedim böyle. Ben namazını bitirdim dedim böyle. Nasıl bitirdin bitirdim? Bitirdim namazım işte. Nasıl ki bitirdim ama? Dedim sabah ezanında elhamdülillah kalktım. Uyandım. Kalktım. Sabah vakte girdiği için bana bugün namazı farzdı. Ben de Abdülhamdülillah elhamdülillah dedim camiye gittim. Halep'te. Sabahımızda kıldım. O namaz bana son fazla olan namazdı. Bugün sabah namazı. Artık bana şu anda başlaması fazla değil. Ben, ben de Benim namazını kıldım. Sabahın ben de bitti. Peki dedi öğle, öğle vakti olacak? Öğle namazı olacak? Eğer öğleye kadar yaşarsam, o zaman fazla ödüm öyle olacak. Şu öldüm. Ölme olan fazla değil. De. Ama eğer öğleye kadar yaşarsam, öğle vakti ben de kavuşursam, o zaman öğle fazla olacak bana. Böyle kıldın mı, haber benim son namazım. İkindi kime farz? Kim hayatta kalır farz bu şekilde. Demek ki, bir kimse namazın tadına almayınca, namaz güçleşiyor, zor geliyor, ama namaz dinin direği ama. Namazın özü. Ne gerekir demek ki, namazın tadını almak, onun da zevkini ermek, bir kimse en sevdiği bir gıdayı yemek olsun, meybeti olsun, olsa olsun. Bir kimse en sevdiği bir gıdayı sürekli aynı şeyi yerse ondan bakar muhtemelen. Böyle. Ne istiyor insan? Çeşitli olsun bir şeyde. Buna gerek de var ama bana. Yani dengeli beslenme için de çeşitli lazım var. Şimdi her bir gıdada bedene gereken başka bir güzellik vardır da Mineraller, vitaminler vardır, şu var protein vardır. Şimdi namazda da namazda da ruha gereken gıdalar var. Şişli gıda var namazda da. Bir tekbir var namazda. Subhaneke var. Eğüzü, Besmele, Fatih-i Şerif, Zam-ı Sûre hep değişik. Hele bir insanın fazla o ezberi varsa Kur'an-ı Kerim'den kişine her namaz her rekatında başka başka olur bana Her ayet keleminin başka bir özelliği var. İnsana başka bir şey götürür ayet-i kerime. Cennete götürür, cenemi hatırlatır, ölümü hatırlatır, mahşeri hatırlatır. İnsana başka bir şey götürür ayet-i Sonra rükû gidiliyor. Rükûdaki tesbihat başka, secde başka, etyan başka, vakı saav şerifen başka bak. Ya yani namazda böyle çeşitli Gıdalar var, ruhsat gıdalar var bunlar İnsan hepsi alabiliyor bunların, alabiliyor. Tabii ne gerekiyor muhteremler? Ağzın tadı olması gerekiyor. Yani manevi damakta da gerekiyor burada namazı almak işinde. Manevi damakta da gerekiyor burada arkadaşlar. Bir eziyet çekmek, Allahu Teala sığınmak. Yani gerçekten çok anlamlı arkadaşlar. Evimizi billahi bak artık, evimizi Billahe, ben sığınıyorum. İnsan ne zaman sığınır? Kişi korkara acil dede bir şey gelmedi artık felakette kaldı, eliğede kaldı, kişi kaşar sığınır ilçe adı bak. Evde ben sığınıyorum. Kim bil Allah sığınırım bende. Kimden? Millet şeytanın rejim, şeytanın rejim, rejim olan şeytandan. Aslan kovulan ateşten yani şeytandan Allah'ım sana sığınıyorum. Namazdan önce evize geliyor böylece. Neden? Çünkü şeytan namaza yine bizi bırakmıyor. Bırakmıyor böylece. Hiç aklımıza gelmiyor olayı ama aklımıza getiriyor bunları. Kalbimize getirir, göğsümüze getirir, kulağımıza fısıldar, Hayal güne fısıldar bunları ve fısıldar bunları böylece. Allah korusun Eğer ki şu o anda mevle unursa, yani namazda olduğu bir ki şu anda birini dışarı çıksınsa Allahü Teala ya e, şeytanın o attığı o oltaya yakalansa kişi o başlarsa, yandı gitti muhteremler. Bu işin önce bak evzi çekiyor namazda. Eğer bunu anlamını bilerek, yaşayarak, tadarak tam bunu söylesek. Küçük Allah sırmış oluyor. Allah ne yapıyor. Allah'ın korumu Sonra Sıra bak. Basmalıda bir esma vardı bunlar bir şeyler Fatihenin anlamı bile artık milyonlara şeye kitabası mı aslında Fatih anlami bile. Kuran mümlü kitab Kuran dönüyor Fatih'e böyle. Kuran öz anası Fatih Şerif böyle, böyle. Yani Fatih o kişi aslında Kuranı ta okumuş ki anlamına geliyor böyle. O anlamı var kendisinde. Sonra zammı sureler böyle. O kısa süreli olsun, ayet-i kelamlar olsun. E, hepsi başka bir özelliği. Hepsi, hepsi Allah kelamı. Hepsi insana başka şey böyle. Tarihe götürür, geçmişe götürür. Peygamber'in aslı saatine götürür. İnsanı bile taştırır bunu ayet-i kelamlarına. Namazda onu taştık kişiyi böylece. Ki şu anda kendisini Kabe'de bulur, Medine'de bulur, Uğut Savaş'ta bulur, Bedir'de bulur, Tebuk'ta bulur kişi kendisini anında. Sıratta kişi bulur anda Böyle farklı farklı anlamlar farklı farklı makamlar dereceler İşte işte buyuruyor, ne diyor ve innaha le kebiretun ağırdır güçtür büyüktür illalil haşiyin ancak huşu sahiplerine ama çok hafif gelir doymazlar bir onlar, namazda bile. Bir durur o da bile Hazm Muaz bin Cebelir, Radan seteri. Genç sahabelerden, eee, ehli Kur'an'dan, Kur'an'dan kendisi ve Peygamber Efendimizin çok sevdiği bir sahabe. Bunu Aleyhisselam Hazretleri hayatta iken Yemen'e gönderip varlığı gönderir. Yemen'e faaliyet olarak gönderir buraya. Yemen'deki dualar, istekler oraya oradan şikayet geliyor Hakk'ına ama cemaatten şikayet geliyor Peygamber Medine'ye. Ya Allah Muaz çok uzun gün namazla Sabahın bir rekatında Bakara Suresi okuyor. Tek rekatta Bakara'yı. 2 bükücük düz. Elli sayfa aşağı yukarı. Okuyor. Bir dayanımda bir şey bakalım. Bakın bir sahabe namaz bakmıyor. Sahabe namaz böyle. Bir rekatta Bakara Suresi okuyor. Başla başlıyor Bakara Suresi'yle. Bir de bu muaz bin Cebel'in kırağıtan böyle. Yani tertiyle böyle. Kelime kelime anlam düşünerek böyle. O ay hali yaşayarak böyle, kendine vererek böyle okuyor. Neden o oku kadar okuyabiliyor? Doymuyor ki ona az gelim. Doymuyor ki böyle şey. Yani ona göre namaz bitiyor yemecek. Bir şey anlayamadı, bitemiyor, doymadımla böyle böyle. Şimdi mesela bir kimse Allah olsun caza evinde yakını olsa, bu e, bayramda oluyor bazarda yakın görüşme. Hale bir şeyle kişi olsa, tabii bir sınırlı, buna bir sınır var bunda. Kişi gider yakına gider yanına gider artık yakından candan. tam ve biraz konuşur böyle artık bir hası gidermen çalıştır. Yeni gardiyanlar tamam dışa çıkın bakalım. Ya ne oluyor biraz daha duralım dayamadı da. Ben de böyle. İşte namazda böyle olması gerekiyor mu attendler? Yani ilahi huzurda doyamadın demek. Namaz gafil olmamak gerekiyor. Yine beraber bize buyuruyor Nisa 43'te. Estağfurullah. Ey âminler, ey müminler buyuruyor. Ey müminler, la takrubu's salate. La takrubu's salate. Namaz yaklaştığınız. Ve antu sizler sarhoş olduruz halde namaz yaklaşmayınız. Ho namaz böyle. Ve entüm bu haliye. Bu Ve entüm şükara sizler sarhoş odun halde namaza yaklaşmayınız. Sarhoş nedir? Gaflet, dalgınlık. Alkollü olur, buhürü olur, dünya derdili olur, dünya sevgisi olur, olur, olur mesela. Böyle. böyle. Ne zaman kadar Hatta te'lemü ma tekulûn. Hatta gaye, sonuç. Ta ki dediğinizi bilinceye kadar, okuduğunuzu anlayıncaya kadar. Bakın, bu çok önemli bakın. Hatta te'lemü ma tekulûn. Ağzından çıkanı kulağı duyuncakla yani böyle. Çıkanı böyle. Şimdi tabi genelde hepimiz oluyor bu. Namazda acaba kaç kez kıldık? Acaba fatih okudum mu? Zamuz'u okudum mu? Hangi süre okudum? Fakat iyi muhtemelenler. Bir köylerin öküzü hasta almış. Yokken traktörler öküzü varmış. Bir yemek hayvan yapar. Öküzü varmış. Öküzü anında hastalanmış. Yazın. Bakıyor öküzün tabi sahibi. içi yanıyor ama öküz artık ölecek. Anlıyor bundan da. Ölecek. Biliyor. Hanıma getiriyor. bu bunu keselim. Ah, acı ama kesiyorlar. Kocamın öküz. Tabii o zaman bu sabı yok. Dondurucu yok. Bir şey yok zamanlar. Havadan sıcak, öküze büyük ne yapalım bunu? Yılgı kalan bir kısmını kavralım diyor. Bir kısmını diyor bu akşam diyor. Cemaate vedat edelim. Onlar böyle bir yardım edelim onlara cemaate bağışam. Tamamı tamam. Girişli karakola bunlar berberce, tabi ettiye karşı Kazanarak koyuyorlar, Pilavlar falan yapılıyor. Şu helva kavruluyorlar. Şimdi adam diyor ki oğluna, oğlu 10-12 yaşındaymış. Oğlum diyor ben diyor şimdi cemaate gidemeyeceğim. Evde annene yardım edeyim. Oğlum sen de cami camağa gidiyor. Namaz kılanları bize aşağıda da ev davet ediyor. Namaz kılanları namaz kılan bize başka davet ediyor, gelmedi diyor. Namaz kılanları. Şöyle, peki babacığım diyor. Ama şurada öyle bir şey yok. akşamızın camiye geliyor, namazını kılıyor, hemen dışe kapı çıkıyor. çıkan cemaattan bir amca bir dakika durur musun? Ne var yavrum? Hoca ne okuda bağışlarım Sure Fatiha'dan sonra diye ne okudu? Bir iki, iki rekatta şöyle bir dalı yapıdan Niye sordu? Yok bir şey. Her çıkan soruyor. Amca bir dakika. Abi bir dakika. Hoca ne okuda bağışlarım Sure Fatiha'dan sonra ilk kişi biliyorlar. Bir de hoca okuduğunu biliyor. iş oluyorlar. Ama cemaat taşıyan bir merak sarıyor cemaatı şimdi. Hacı abi, bu şey bize niye bunu soruyor acaba? Dağılmıyor cemaat bekliyorlar. iki biliyorlar. Çünkü bunlar belemiş. Diyor ki onlara babam dedi, bu akşam diye eve yemeğine davet ediyor. Üçüne davet ediyor. Yalnız bizim mi? Evet size. Belki diyorlar Diğerleri de dağılıyorlar. Evde tabii her adaya büyük sofra kurulmuş. Onlar cemaatı bekliyorlar. Yani köylerken namaz kılınmıyor gerçekten. Ona cemaat veriyorlar. Çocuk geliyor, üç tane cemaat. Bir imam, iki tane cemaat. Babası şaşırıyor, anlıyor. Oğlum ne cemaat? Baba sen bana cemaat çağır demedin ki, sen bana namaz kılınları çağır dedin baba diyor. Buna namaz kılmışlar diyor. Şimdi gerçekten çok acı ama yaşanan bir gerçek ama. Gerçek var. Gün bir gerçek bu. Şimdi hoca ne okuyor? Çoğumuz bunun farkı olamıyoruz, böylece. Hatta kendimizin okuduğumuz farkı olamıyoruz böylece. Müslüman bir yürüyor. Ey müminler, sahro şeyken bir namaza. Ta ki okuduğunuzu bilinceye kadar bak. Demek ki ne yapma gerekiyor? Okurken ne okuyorsak bunu kulağımız duymalı böyle, ya okumalıyız böylece. Nasıl kuma gerekiyor ki bunu kulağı duysun muhtar şimdi. Bunun tabi bir da bir usulü kuralı var. Yine biz evladımız buyuruyor Müzzemmil 4'te. Billah ver til Kur'an'e tertil buyuruyor. amel abi diyor. Kur'an-ı Kur Kerim'i tertil oku. Tertil ile oku tertil ile oku Bir tertil, böyle dura dura her harfini, her acısını, her kelimesini bazen çıkararak böyle anlamını bir okup şey yaparlar. Şimdi bir insan yemek yerken bir gün biri anlattı, uzun yıldan beri bu da midir rahatsız var. Midir rahatsızın midir. Hele yedikten sonra bu midesi bir şişkinlik olunmuş, aroluk midesinde. İstanbul'da özel bir profesöre aileye gidiyor. Ona bir muayene gidiyor. Profesör bu bunu muayene diyor. İşte Talin neyse onları yapıyor bunları. Diyor ki buna senin miden benimde daha sağlam, senin miden benimde daha sağlam. Ama doktora ve aman hocam diyor, ben de midemde rahatsızım. Eşya yapıyor, ağrı yapıyor, şişini yapıyor, şişini yapıyor. şunu mu yapıyorum dedem. Senin tek abatın diyor. Sen yemek yemesi bilmiyorsun diyor. Sen suçun bu böyle, böyle. Nasıl bilir efendim böyle diyor. Peki diye her lokmaya kasibe çiğliyorsun diye. Sayıyor musun bunu? Saymıyorum. kabanmış bu işte. Allah. Azap aldım öyle onu bir say bakın be. Böyle. böyle yavaş yavaş yavaş çiğneyiyordu onu diyor. Hiç insan kabanmaz böyle şey. İşte. Kur'an'da böyle olması gerekiyor muhtemelenim. Yani her kelimeyi de ağza çiçenemeyiz böyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin Rahim, Maliki yevmiddin İyyâke na'budu yâke nesta'in Elrahmanirrahim o ne olur? Hiç şey bilmiyor muhtemelenim. Yani çiçenmeden yutan lokma yemeyecek. Kelime yutma, kelime yutma. Bak Meylem bunu yasaklıyor muhteşemine. Veretil emir burada. veretil, Tertil ağrar. Dura, dura oku. Ne acemiz var namaza vereceğim. Efendim işimiz var. Çok işimiz var. İşin bitiren var mı dünyada? Var mı? Dünyada? Eğer ölüm zamanı ve bir elimizde olsaydı biz ölmeye de vakit bulamazdık gerçekler verecek. Yani bizde bu seçili hakkımız olsa ölüm konusunda Az Azrail karşısında dikilir. Aman Azrail ne zaman gelin Dur bakalım ben Azrail'e dur bakalım ben. Bak çok açıldım, saçıldım ben. Şöyle böyle işim var, şöyle bir işim var. Bu işi var. bu Alacağım, vereceğim. Şunlar bunlar var. Aman ne olur Azrail? İşte git git şimdi de. Altı esaya bakalım. Yani ölümü seçilir elimizde olsa biz ölmeye vakit bulamayız. Onun için işler bitmez Mustafa. Dünya iş bitmez böyle. Kimse bitiremez. Herkes işe yarım kalır efendim. Şey. Fakat sonuçta ne oluyor ama? İşi az olan da, çok olan da makamik olan da, da ne oluyor? Canlı verdiği anda, ölüm geldiği yerde nereye geleceği belli değil. Hastanede, evinde, yolda, arabada, her yerde ölüm gelebilir. ...ki şu anda ne oluyor öldüğü anda... ...her işini sıfırlayıp... ...şekmeli. Aynen yani... doğduğu anasından... ...yani maddi açıdan... ...insan sıfırlıyor. O kadar koşmalar, koşuşturmalar... tartışmalara, kavgalar, hileler... ...hurdalar, artık... ...gönül yıkmalar, şunlar bunlar... ...bir karga ...fırtına, bir dalgalar böyle. Dalgalar, depremler oluyor böyle. Fakat insan öldüğünde ne oluyor kişi tabi ölür ki olan kişi hepsini görüyor ama böyle. Eyvah diyor. Boş yolmuş muhtemelen. Boş yolmuş insan böyle diyor. Tabi çalışmak lazım muhtemelen. Ama eğer bir iş namazı engelse o iş doğru bir iş değil. Meşrudu muhtemelen. Namazı engel olmasaydı <gülüyor> ki efendim. Çünkü ne oluyor? Namaz kalıcı onlar bir hayal oluyor, oluyor muhtemelen. Yani son nefesinde son nefesinde her insan ameliyatını görüyor mu? Her insan böylece. Yani ölüm ani bile olsun o anda kişi bunu geri görüyor. Görüyor. Kişi bir saham bakıyor. Tabi sonuna bakıyor. Acaba oraya ne götürebiliyor? Yani gerçek bu muhtemelen. Yani sonuçta böyle. İşte gidenlere bakalım. Bu dünyada kimler vardı bizden önce bu dünyada? Dünya paraşüm yanlar. Mesela dünya savaşları oldu. Bir iki dünya savaşları oluyor böyle. O savaşın komutanları, şu kralları, derebeleri, şunları bunları böyle. Bazen Bu dünya çapında bir savaş uçaklar, gemiler, toplar, tüfekler, tanklar, denizaltılar, her taraftan ateş böyle. Milyonlar ölüyor. Öyle ya. ne oldu bunu yapanlar? Hepsi gitti lan Hepsi gitti. ama orada hesabı var mı böyle? Hesabı var böyle. İşte demek ki mesele nedir? Oraya ne götürebiliyoruz güzel Yalnız bir tek sabrımızın sünneti bakalım pekâlâ Bir tek sabrımızın sünneti dünya ve mafiyadan daha hayırlı, bakın, dünya ve mafiyadan. Yani dünya ve dünyada ne varsa hepsini bir yere koy, iki kat sabrımızın sünneti koy, daha derde mahşerde ama mahşerde mizan başlanacak. Mahşerde. Eğer insan dünyada doları var, avrosu var, altını var. Efendim borsadan bilmem şunlara var, bunlara var artık var var var belki şimdi. Aşımında Aç, hepsi var böylece. Ama mahşerde mizanda onda işe gitmendi. Hiç şey yaramıyor, hiç yaramıyor böylece. Dünyada bile bazen para altın mı işe yaramıyor. Dünyada bir yaramıyor bazen. Biri gemi denize giderken, büyük denize giderken ne oldu? Ya gemi gemiye çarptı, çarpmıştılar. Ya gemi bir adaya çarptı. Ya bir, bir dalı geldi, gemi alabar etti. Gemi devre düştü. Yani yolcular şeye döküldüler. Ne gerekiyor anda? Can yeleği, can yeleği anlardı. denizdeki can yeleği, can yeleği. Mesela bir fakir bir yeleğini kapmış can yeleğini. E aşırı zengin, ünlü kişi. Yanında yüz binlerce dolarlar var. Aman ne oluyor? Yüz bin dolar verir, verir, böyle Verir, vermez. Yani dünyada bile yeni düşmüş. Ne gerekiyor da can yeleği, can yeleği böyle. Milyarla dolarlar o denize geçmiyor. O can pazarı geçmiyor. Demek ki dünyada bile bazen dolar, altın fayda vermiyor. Ya mahşerde faydamayacak mıdır? Ama tabi dünyada çalışmak var mı? Elaşmak tabii tabi iyi bir şey değildir. Fakat ne de bu çalışma meşru olmalı. İhtiracından kapılmamalı, Yaptığı işinden meşru olması gerekiyor. Birazdan namaza engel almaması gerekiyor. Namazda huşuyla kıl, kılmadığı bir bunun dışa yansıması var. dışa beden yansıması da var. Bir gün meşrte gelen birisi atı saadette Aleyhisselam'a oturmuş. hesabın sohbet ediyorlar. Bir meşrte giriyor. et namaz kılıyor. Tiyaret namazı kılıyor. <gülüyor> kenarda. O namazdan kişi namaz ne yapmış? Sakallı bir kaşımış sakallı belir. E bu ilk eshabına Ey kalbi haza haşiyat huhu. Eğer bunun kalbinde korku olsaydı bunun eli ayağı da ağzalarda da kolkardı Yani sırtanın kaşınmazdı. Demek ki gönülde huşu varsa bu dışabın yansıması gerekiyor. Bu da öyle sükünle böyle. Yani göz secde yerinde boyun bükülmüş, Allah yönelmiş, böyle namazla böyle aksırmak, övsürmek yalnız çok daha zorunlu olmadıkça, hele bir kaşırma şırmak olmaması gerekiyor ve sabretme gerekiyor. Gelmiş inşallah şimdi, namazın beden kısmına, bu namazın canıydı bu, kurşu namaz canıydı. Bu namazın bedeni var. Namazın farzları da, sünnetir vaciplerde nedir? Namazın bedeni bunlar, bedendir. Namazın fatur-ikayeli farzları namazın fazla bir kısmına şart deniyor. Diğerinde rükün deniyor. Çoğun erken gelir. Yani namazın bir şartları vardır. Yani faz bunlar. Bunlar namazın dışında yapılır. Altyapı bunlar. Bir namazın işçi yapılanlar vardır. Onlara farzdır. O namaz rükünleri de direkt temelleridir. Erkânı namazı da kardeşim. Şimdi şart ve rükün. Fazı de fardı bunların Şart nedir? Bu şart namaza girmemiz şey yapması gerekir. Eğer bu şartına gelmeden gelmese, kişi namaza giremez. Bir. Ne gibi? Mesela hadesten taharet. Abdest almak. Abdestci bir kişinin, diğer kişi cümbül halinde ne gerekiyor? Cümbülde gussül gerekiyor. Cem diyeceğiz abla bası gerekiyor. Bu namazın şartı bu. Bu namazın bası farzdır burada. Namazın şartı bu. Abdest almamada giremez. Tabii üstü başının temiz olması gerekiyor. Mesela setre abret dönüyor. Bir hanımlar biraz mesela örtmesi gerekiyor namaz gerekiyor örtmesi gerekiyor ellerini. Vakit. Mesela bak girmedi daha. Ee, yazın tabi yazsız geç oluyor. Kişi o gün şokür olmuş. Yoldan gelmiş. işi ağırmış. Eve geliyor. E, Akşamızı yemeni yiyor. Uyku başarıyor kendisini. Yazsızı hemen okumuyor çabuk. Hemen kremde yatayım. Olmuyor. Vakit namazın şartı. Bak girmeden namazı kalmam. Niyet ve kübüret tabi dönmek. Şimdi şartların bir anlamda şudur. Şart namaza başlarken de gerektir. Yani şart zorunludur. Namaz karakirası sona kadar şart bulunması gerekiyor şartları. ama sonuna kadar. Abzu almak. Namazın şart aldık böyle. Namaza abdestimiz bozuldu. Namaza bozuldu. Şimdi namazın bir şartı da niyet vardır. Niyet. Bu da şart, niyet böyle. Yani ne niyet? Kişinin ne yaptığının bilincini olmak. <gülüyor> Mesela niyet Allah azaltı için yaslı namazının farzını kılmaya niyet. Bu şart böyle Niyet etme namaza girilemiyor. Farzdır bu. Ettik. Bir de bu şart olduğu için ne gerekiyor? Namazın sonuna kadar niyeti bulması gerekiyor kişide. Bulması gerekiyor. Yani kişi ne yapacak? niye niyet etmişse hani namazı bunu bunun olacak. Namaza girdi. İki namazı etti Girdi böyle. Ama namaza daldı. Oraya gitti namaza. Buraya gitti. O işi yaptı. Bu işi yaptı. yaptı Kalktı ama daldı. Bir an kendine geldi ki acaba ki namazı kılıyor farkından değil. İşte olmadı o böyle. Namazın bir şartı şey ve Niyet, niyet. şart. Çok böyle. Namazın her şartı Mesela bir şartı kıbriğe dönmek. Niyetin amaçlı kıbriğe döndü. Yeterli mi? Hayır. Ne olacak? Namazın sonuna kadar kıbriğe dönecek bir tane. Niyet de burayı gibidir. Demek ki namazın sonuna kadar niyetin dekişte bulunması gerekiyor. Bilecek bunu. Niyetini bilmesi gerekiyor. <Gülüyor> namazın şartları bedenin dış organları. İmam Farh Razası böyle buyuruyor tefsir kebirlerinde. Namazın dış şartları diyor. Namazın şartları bedenin dış, dış organları. El, aya, göz, kulak vermiyorlar. Dış organları namazın şartları. Eğer namazın şartı olmasa kişinin bir organı eksik. iki aya var, bir aya yok. Bir yok, bir gözü yok, bir kulağı yok. Bir Evet, namanın şartını yere getirdi ama güzel getiremedi. Abdestini tam alamadı, hüsnünü tam alamadı. Ee, işte vakti tam bekleyemedi. Hüsnünü tam örtemedi. Temizliğini tam yapamadı. O zaman ne oluyor? Dış organ biri, özürlü oluyor, sakat oluyor. Sakat oluyor Ayağı var ama, ayağı topuğa basam yözele. Ayağı çekilmedi ama. Gözü var ama, Gözü pek görmüyor böyle, gözü şahvi ama köy gibi falan gözü böylece. Demek ki eğer dış şartlardan biri olmazsa hiç organ olmuş oluyor. Evet o şart yani getirirdi ama tam getiremedi böyle, tam getiremedi. O zaman bir dış organ özürlü sakat olmuş oluyor Yapma gerekiyor bunlara. Namazın içindeki fazları var. Rükünleri çoğu erken erkenler derler bunlar. bu Bu nedir? İç organlar. İç organlar. Başta kalp. Kara, az yer bebekler. Şunlar bunlar böyle. Nedir bunlar da? Namazın da işte fazlar da iç organlar gibidir. Böyle. Mesela okumak kıraatı ayakta. Ayakta durma fazdır. Kıram. Eğer bir kimsenin ayak durma gücü varsa farz namazını oturup kılamaz. Ayak durma gücü varsa. Hatta bir kimsenin bir zekatını ayakta durma gücü varsa tekbir olup da bir zekatının ayakta başlar. Farz namazında bu şart çünkü bu farzlık bu. Ayakta başlar. Çünkü secdeye eder Eğer kalkamıyorsa oturup devamında oturur. Denemde. Yani kıyam. Ayak durmak farz olduğu için bu büyük özür olmadan terk edilemez. Peki bir insaaya duramıyor. O zaman ne yapar? Oturacak. Yere otur, yere otur, yere. Sandalye yok ama derimle. Yani İslam fıkında sandalye bir şey yok. İslam şey. Ayate kıl, kılacak. Ayate kılacak. Ayatta rükye yapar, sevimizde eğilir, oturma sandalyeye etiatti elini sallay, etiattı okuruyor okur öyle. Yani İslam dininde, İslam fıkhında, hasaten beri sandalyeye bir şey yok İslam'a verecek yok. Bu. bu sandalye son zaman çıkan Bidat cami, dolu cami var muhtemelen. Oturma şekeri Bakıyorsun camiye geliyor, rahat geliyor camiye. Rahat yürüye, yürüyebiliyor. Hemen oturuyor İslam'ın özenine, Allah ooo rahat yed Ayaksız oturacak. Peki nasıl oturacak? Ayağını bükemiyor. Bükmesi muhtemel bakınız. Oturmak farz. Farz-ı Ama efendimiz Peygamber'in yatırması, sahne çekmesi mezbaha sünnettir bunlar böylece. Özür var. Ayağı bükemiyor. Bağdaş kurur. Ayağını uzatabilir kıbleye doğru mesela. Oturur böylece. Oturur. Oturmak farzdır. Farzine girmişler böylece. Ne yapar? Rükü secesini yapar. Ama de kabul. Kıyamda mütevelliere kıyamda bu çok benim dikkat camilerde kıyam kıyamda genelde ayaklar V şekli açılıyor sağ sola ayak açıyor, açıyor, ayaklar açılıyor V ayaklar böylece bu mekruh oluyor muhtemelen oluyor neden ayak parmakları küle bakmıyorlar böyle biri doğuya biri batıya bakıyor ayak parmakları küle bakmıyor böyle boşluk boşta açı boşta bakıyor. Ne olacak? Ayak parmakları parmaklı kıble bakacak. Birbirinden paralel olacak. Bir de paralel. Olacak. Aradaki boşlukta bir ayağın sığacak olacak. Mesela kişi öyle insan Tabii kiloludur. E, ayakları kalondur. Onun ayağı da geniştir. Daha aç açar o. Hepiniz daha zayıftır. Ayağı daha küçüktür. Demek ölçü bu. İki ayağı parmakları kıbleye bakacak. Birine parıl olacak bunlar ocaklar. İki ayak arası boşlukta o namaz kılan kişinin kendi ayağı sıca kadar olacaklar boşluk ocaklar Yani bu çok önemli muhteremler. Yani camiye bakıyorum. Cemaat yüzü belki 90'ı ayaklar hep böyle V şeklinde. Sağ sol şöyle beraber. Yani olacak. Faz bunlar böylece. Yine ayakta Kıbleye zaman zamanda öne falan bakmama gerekiyor. Sağsa bakmama gerekiyor. Kaç gözüyle böyle olsun. Öne bakmama gerekiyor. Nereye? Secde ettiğin mahalle. Bakmama gerekiyor. Yani de öndeki şiata görmeme gerekiyor. arkas saftaysa. Bunu görmeme gerekiyor. Secde ettiği yere öne bakması gerekiyor. Yine secdede secdede İki parmakları da küvleye bakacak. İki parmakları da. Yine bazıları avucun böyle hali oldu tam bükmüyorlar böyle. Yani kambur avuçları böyle parmakları dokunuyor avuç boşluk havada boşta kalıyor şey. El parmakları bir yapış olacak secde. Parmak açılmayacak parmak olacak. Ele düz olacak. Parmaklar küvleye bakacak. Avucun içi de yere yapışacak demektir. Ben boşlarım bir de elinde dizekleri yere dokunmayacak, beden dokunmayacak. Açılacak. Açılacak. Ve alınla burun yere mutlaka dokunulacak. Yerin seyretliğinin farkına varacak. Eğer namaz kıldığı yumuşaksa, hele mesela süngerse bu biraz tehlikeli muhtemelen böyle. Ne olacak? Alın burun yerin seyretliğinin duyacak. Yine kişinin başındaki mesela hanımların başörtüsü de yani saçta tabi kapanacak ama başörtüsünü secde yapmayacaklar. Alın yere yapmayacaklar. Çünkü onun başı kendi giysisi olduğu için ona secde olmaktır. Hanefi'de mekru şahiş olma şahif olmalı böylece. Erkeklerde takke onun olacak. Demek ki alın açık olacak. Açık olacak. Alın doğrudan doğruya secdeye dokunacak. ...ve secret ne kadar sert olursa... ...o kadar emlak böyle. En kıymetli secdeli... ...topraktır. En sekiz topraktır. Neden? Oradan yaratıldık. Hatta... ...namazda diğer rükünler rükünler tek olduğu halde... size çift. İki secde var böyle şey. Bunun birkaç anlamı var. Bir anlamı çift okundan insanlarda. Ya çift mesela böyle. Var böyle... Bunun bir anlamı da şu İlk daha biz secdeye vardık Mevla buyuruyor Minha halaknaküm Bizi oradan yarattık. İkinde Tekrarya dönüyoruz muhtemelen bakmadan. Yani topuktan yaratıldık Dünyaya geldik. İlk secdeye vardık Yani Yokuz şu anda Henüzden maddi alemindeyiz Daha topuk alemindeyiz henüz daha daha bedenin be, yardım bedeni yaratılmadığı alnınızı yerde kalkıyor Allah-u Ekber. Minha halaknâkum. Sizi Allah buyuruyor. Ondan yarattım. Topraktan, topraktan böyle. Bak, hatırla. Oturdu secdede. Tabi iki secdede arasında bir tadil hekim böyle. Hemen atılması diye böyle. Yavaş böyle. Oturdu bu şekilde. Mevla buyuruyor. Ve fiha, yine o toprağa nü'nü düküm, nü yade. Tekrar insan insanın toprağa gidiyor böyle. Mezara gidiyor böyle. Demin o tarihde uhra. Ondan sonra tekrar insan toprağına göre kalkıyor. Kıyam nedir? İkinlikte kalkış dedi böyle. Mahşe günü kabirden kalkış. Kalkış mı muhtemelen böyle. böyle. O anlamı gelmiş oluyor. Bir de adı cemaatimiz Rükü'de Sece'de de çok acil ediyor, acil ediyor. Orada tesbihatın da yavaş olması gerekiyor. Rükuda mesela "Subhane Rabbi Azim en az üç sefer. Evet ben söyleyeyim canım daha iyi ama acil edersen iyi olmazım benimle. Olmaz. Üç olsun, tam olsun bence. Sübhane. Bir de Bazıları P okuyorlar bunu. Süb yapıyorlar, yapıyorlar, yapıyorlar bazıları. Sübhanlı P yapıyorlar bazen böyle. Kur'an'da P yok mu? P, J, Ç yok Kur'an kerimde böyle. Bu B'dir bu. Sübhane. Bir de bu sindir, ince okundur. Süb da olmaz bu. O zaman da olursa anlam bozulur. Yani subu sabah kökünün ne gelir? Süb, sindir, incedir bu. Sübhane Rabbil azim. Azim olan Rabbimi tesbih ederim. Tabi tesbih çok önemli. Yavaş yavaş. Senin kalkılır. Allahu Ekber. Eller düzene konur. İnsan bir böyle durur. İkiniz secdeye gidiyor. Dünya hayatı bu kadar işte. İki secde arası insan hayata her gibi geçti. Şey. Her geçti. Allahu Ekber. Tekrar insan topra dönüyor. Mezara giriyor insan. Topra dönüyor insan. Şey. Toprak oluyor. Ondan sonra tabii seyreden kalıyor kişi. İkinci kalkışlar, ikinci kalkış kabreden kalkış, mahşer hesabı mevzuza başlayan kalkıştır. Secizle tesbihat-ı da yavaş olacak. Sübhane rabbiel a'la e burada. Sübhane rabbiel a'la. E burada ayın var ama. Alada olmuyor da Sübhane rabbiel a'la <eeremiah> a'la en, en ulvani yüce Rabbe'le En yüce olan Rabb'i tesbih ederim. Namaz mahşerde ilk sorgulama tabi önce imana başlayacak namaz sıra gelecek ilk sorgu mahşer namazı namaz Eğer bir kimse beşig namazın hesabını verebilir orada yani gülüş çağından ölünceye kadar Namazını kılmış, kılmadığını kaza etmiş, tamamlamış. Buna insan güzel kılmışsa, bu insan verebilirse, namazdaki sevaplar çok büyük olduğu zamanın sevapları. Yani hayallere sığmaz bu terem, sığmaz böyle bir şey. Çünkü bir tek bir alınca yegârı doluyor bakır, bir tek gülere böyle. Allah'e ver. Allah'ın büyüklüğü anlamaya geliyor bu, yeri büyük kapsıyor. Bir bunun sevabı var. Bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah mizanı dolduruyor ağırlaşmalarında. Yani bir vakit namazın sevabı o kadar büyük, o kadar büyük ki hayalere sığmıyor bir vakit namazın. Çünkü daha yerine kalkıştan başlıyor sevabı. Kalktı, tuvalete gidiyor. Niye? Abdülahat diyecek onu. Bak sevabı başlıyor muhtemelenler. Onun tuvalete, sevabı sevabı giriyor. Niyeti olduğu için. Oradan hiçbir abdest alıyor böyle. Abdestin sevabı devam ediyor böyle. E, Namaz kışkı yere yürürken her adam ona sevabı günah siliniyor. böyle. böyle. Olmazsa her namazlar namazlar muhtemelen böyle. Yani kudü yönelmesi farz. Bir farz sevabı. <gülüyor> Hele iftih tekbiri Allah'a ver demesi. Gel ki yani titriyor ondan böyle. Allah'a ekber de inşallah böyle. Allah'ın büyüdüğü adam karşısına böyle Onun sevapları hepsi böyle evzi, besmele, Fatih, zam-ı süre, secde, hepsi böyle. Bir vakitten sonra sevabını koy, koy, koy, koy, koy. O kadar muazzam, muazzam, muazzam oluyor. Ne olur şimdi? Kişi namazını böyle kılmışsa, artık onun sevabı vardı, ağır gelecek, kesin artık. Onun diğer sorgulamaları hafif geçiyor. O zaman, kışı kurtar. Bu için, yani gerçekten can simrimiz, can yeleğimiz, ama bu sebeple ona sıralarım inşallah. Yatan-ı